Bodan sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oktay Demirci Bey stüdyosunda yerini aldı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk yine ayın en zor taraflarından biri işte bu. Yani insanın bazen e, hiç böyle stüdyoya gidip komiklik yapısı gelmiyor. Yani geliyor da zor geliyor. Onun yerine oturup mutfakta komiklik yapısı var <gülüyor> Ama yani ne yapıyorsun? Vallahi Onu unutuyorsun. Mutfakta komiklikleri unutup gelelim stüdyoda. lerd olsun deyip her şeyi içimize gömüp komiklikler yapasınız geliyor. Yani şöyle söyleyeyim Ege Bey. Hiç masam kalmadı bir. İkincisi ee, yani şu stüdyoya girdikten sonra o hava tamamen değişiyor. Tabii yani o yani şeye biz Mutfakta gelen... belki hani çok tatlı geliyor o sohbet, o konuşma. Ama yani şu stüdyonun kapısından girdikten sonra adeta eriyen bir mum gibi... O öğretmenler için mi kullanıyordu? Hayır, yani hiç öyle mum. bir şey. Mum Açılan bir etrafına. gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Öğretmenler gününde söylenen bir şey mi bu? Yok bu meyhani şarkısı. Yok benim Açılan dediğim öğretmenler... Gül. Öğretmenlerle ilgili kompozisyon yazarken ilk cümle budur ya ya. Bir mumdur öğretmen. Mum etrafına ışık saçarken kendisi erir. Niye öyle bir şey yapıyorlar sembolik olarak? emekliliği mi geliyor Sen sana? Sen nerede okudun ya? Fener ya Fener. Almanya'da mı okudun ilkokulu ya? Türkiye'nin bütün okullarında şey vardır bu vardır ya. Niye o kadar dramatize ediyorlar canım? Herkes işini yapıyor. Öğretmen tükeniyor. Tükenirken şey veriyor. Sonra küllerinden yeniden doğuyor. Bizim programın zaten sorununu Öğretmen ben Öğretmen meşaleye sanki. benzer. Fener'e benzer. Meşale taşınır. Ee, 35 Öğretmenler saniye... de becaiş yapıyor mesela oraya çıkıyor tayin falan. <gülüyor> Doğru. Öğretmenlikte becaiş kavramını değineceğiz. Meşale esprisi yüzünden çıktı zaten o. Ee, 35 saniye daha doğrusu. 35 40, saniye koyduğundan bahsediyorsun. 45 saniyen önce, saniye önce bir şey fark ettim. Hep bu tartışmalarımız <gülüyor> o yüzden oluyor. Bizim programımız sloganı yok abi. Nasıl yok? Ben ve slogan buldum. Yani sloganı yani o, yok program. Hatta şöyle geleyim yani sorunun çözümüyle geldim ki canınız sıkılmasın. Ben programla kendimi çok özdeşleştiriyorum. Neden? Bir, birincisi benim de bir şeyim yok. Sloganım yok. Ve e, hadi kişisel olarak kimsenin sloganı yoktur da benim takma ismim de yok. Benim yani de ne takması kadar, olmayan arkadaşlarım var. Ne kadar zorlamalarla bir şeyler yaptık. Hayatta en özendiğim şey olmadı olmadı. Ya benim kişiliğimden kaynaklanan bir şey benim üstümden eriyip gitti. Fahir Tavır diyoruz <gülüyor> da. Kendisi az önce geldi, koltuğa Anladığım oturdu. Anladığım kadarıyla şu tavrı bizim programa başlamamızın tavrı. Programa erken ama geç başlamamız. 8:35'te başlamamıza rağmen Fahir Tavır Öncü. Hoş geldiniz. Ya, hoş Tavır bulduk. Be. Bir dakika bekleyemediniz değil mi? Bir dakika. Ya adam tutturdu da tutturdu abi. 35 saniye koridoruna girdik abi. Ben dedim bu programa bir slogan bulalım. Yüksek çözünürlüklü radyo programı falan diyelim. Böyle bir şey diyelim dedim. Bu muydu senin bulduğun slogan Yüksek <gülüyor> çözünürlüklü radyo programı. Nasıl? Nasıl abi? Beğerdiniz ya abi vallahi şu anda şu anda ısındım ben bilmiyorum yani ege ne diyorsun? Yani... Ben şu anda soğudum. O ben bunu benzetmeyi ilk... başka şeylere de duymuştum. Sen de 35 saniye koridorundan önce. <gülüyor> Sabah ben baya bu benzetme üzerine. mutfak esprileri şakalar. Şey mutfak etbirleri de. Onun da tavrını yap da evet. Biz, yani... Demek ki sen gelmeden birimiz mutfakta birimiz yaşamalarında ben... yan yana da gelmeyin. Tabii yan hayata yana. başlamayacaksınız. Ben gelme ben kabul edemiyorum bunu. Çünkü ben sizsiz nefes almayı bile... Ben sana ne olacağını da söylerim abi. <gülüyor> <gülüyor> <Sevgilinizle>. Daha hemen <gülüyor> seyirtme başladı ya programın başında. <gülüyor> Lütfen ya daha dur iki dakika ben bir şey sürecini atlatayım. Çok özür dilerim İn de intibak. biraz... Biraz da şey yapmayın yani programda yavan espriler olduğu zaman sanki hayatınızda ilk defa yavan. Herkes sabah kalkıp evinden gelirken nereye geleceğini biliyor. E tamam. Yani o... gazetede bir başlık onunla ilgili ne yavanlıklar yapılacağını. Ama efendim. Ne çağrışımlar e, e, e, e, olacağını. intibak dedim. Hangi, i̇ntibak. evim İntibak değil intibah Efendim bizimkiler taklitleri hmm. mi olacak? <gülüyor> Başka ne taklit var? Geçmiş binlerce yıl önce de Mükremin abi taklitleri mi? Bunların hepsini zaten bilerek geliyoruz biz. İntibak. Konuk ki programı. Bak orada. Bak hala devam ediyor. Edebiyat dersinden istiyorlar. <gülüyor> Ay vallahi ya Eurovision ortalığı nasıl karıştırıldı ya Heh. vallahi ortalığı nasıl vallahi. karıştırdı Eurovision çok Dün sevindim Almanya'yı karıştırdığından bahsetmiştik burada Angela Merkel'i suçladılar Almanya'nın aldığı kötü puan için hep Almanya'nın ekonomik politikaları yüzünden kötü Almanya herkese bağırıyor şimdi Eurovision'un bir tari ne olduğunu bilelim. eğlenceli bir organizasyon işte yani yıl boyunca her gün herkese para düzgüzelliklüm ben de para istemeyin diye bağıran kadın eğlence gününde en çok oynayan olamaz yani insanlar eğlencesini almaz onu. Tamam, dün işte bu bu, bu sorunu şey yaptı hükümet politikası Ama yani şey de yapabilirdi. Herkese istediği gibi güzel paraları verseydi. O zaman en bugün birinci en, en birinci revizyon. En birinci Almanya'nın Almanya olacaktı. Valla sadece Almanya değil. Yani dün Almanya karıştı, bugün Rusya karıştı, Azerbaycan karıştı. Azerbaycan karıştı. Çok. Yani e, Rusya Azerileri 12, Azerbaycan Moskova'ya sıfır puan vermiş. İki ülke arasında diplomatik kriz çıkmış çıkar. Baş şey dışişleri bakanları bir araya gelmişler. Yani iyi Dün, ki biz bu sene katılmak zaten Suriye'de şeyimiz ortalık karışık. Bir de örüvzionda çift cephede savaşmak yani. Bir kere daha dış politikanın ne kadar önemli olduğunu ve Ahmet ne kadar doğru teşekkür yapıldığını ortaya koymuş oldu. Valla yani. Ahmet Davutoğlu stratejik derinliğini örüvzionda da gösterdi. Aynen öyle. Aynen abi. Aynen abi. <gülüyor> Dışişleri Bakanları acil olarak bir araya gelmiş. Sergey Lavrov'la e, Azerbaycan Dışişleri Bakanı kendisi yeni göreve geldiği için yeni <gülüyor> başarılar diliyoruz. Şey Ve... demiştir görevinin başında daha ikinci, üçüncü gününde şey mi diyor Gerçekten Dışişleri Bakanı olarak revizyonla ilgili konuşuluyor mu? Daha önce konuşuldum ya yani ben maymun durumda düşmeyim falan diye sormuş. Sergi Lavrov orada sakinleştirmiş. Hayır ya ben de çıkıyorum. Sonuçta maymun olsa ben çıkmam falan demiş yani. Doğru. Ve beraberce çıkmışlar. Benim 10 puanım nerede diye bağırıyor şu anda Rusya. 10 Bağırır puanım, hakkı. Yani yenildi ve o 10 puanla çok şeyler değişecekti diye bir iddiası var. Rusya'nın Rusya falan... iki tane iddiası var. Bir Megaloidea. <gülüyor> ne yapıyor? da sıcak denizlere. Bir de 10 puan. Nasıl vermezler? Yok önceden zaten kamuoyu araştırmaları yapmışlar. Orada bayağı bir puan çıkmış Rusya'ya. Ondan zaten elvizyona katıldılar. Çünkü ön hesaplamalar yapılıyor. Fizibilitesini Fizibilite yaptı. O Azerbaycan'dan kaç gelir? Efendim 8 gelir 10 gelir. Moskova'da Elkümde yaparız on, elvizyonu. Yani, 12'de gelebilir diye. Mehmet Yaroğ soruşturma başlatıyormuş. Başlasın abi. Azerbaycan Bakanı. Bir puanın hesabı sorulacak orada. bir valla. Bunu organize eden, bunu yayınlayan ve bunun yayılmasına fırsat veren herkes hakkında soruşturma açıyorum demiş. Çete çete resmen çeteleşme var orada. Vallahi öyle uluslararası ajanslar. Yani hakikaten e, helal olsun bize şu Eurovision pisliğinin dışı nasıl? Hani diyorlar ya Ortadoğu'ya bulaşma. Aynı şekilde Eurovision'a Eurovision da bulaşma. bulaşma. Bir de şey sağda solda eleştirme yani şey var ya. Finlandiyalı kızlar protesto için öpüşmüş. İngiliz sunucu da Türkiye evet. bu yüzden yayınlamadı demiş. Evet. O da çok büyük haksızlık. Kızlar öpüştü diye değil, bazıları mini etekler falan giyiyorlar. Daha hani öpüşmeye gelmeden mini etekle çıkıyor, sırtı açık elbiseyle sunucu çıkıyor. O yüzden yayınlanmazlar. Ya işte İngiliz şey abi. O. Yani sen İngiliz yaklaşmışsın. gelene yani... kadar mini etekliler var, sırtı açıklar var, omuzları görünen kadınlar var. İngiliz yaklaşmış işte. da. Dans eden kadınlar bunlar biz yani Biz onu yaşayalım. Ondan sonra adam iki, iki hamle sonrasını planlayıp şey yapıyor. Ne gerek var abi? sen bir onu. Bir başına gelsin. Ondan sonra düşünürsün. Başına Büyük geldikten. badire atlattığımızı görmüş olduk. Görmüş yani. olduk. Bir kere daha görmüş olduk. Ee, geçmiş olsun diyoruz ülke olarak hakikaten. Örülsüne belki bu sene çok konuşmadık gibi ama daha çok konuşulacağı benzer. Daha çok konuşulacağı <gülüyor> benzer her Cuma doğru. Her 14 hafta boyunca şükredeceğiz. <gülüyor> Bunu oradan söyleyeyim ben. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radio Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Az önce dikkat ettim mutfak sohbetimiz sırasında Ne bir yavan espri ne bir taklit Sıfır sıfır 3 tane normal düzeyli insanın yaptığı sohbeti Peki bunun niye yayını taşıyamıyoruz? Bu seni üzdüyse hemen şey yaparız abi Bu dakikadan itibaren Sevi Seviyemizi yükseltiriz bir çıt, yani çıt yani daha yukarı alırız ya yani. yani her zaman söylenen şey işte böyle Çıt mı tık mı Fadi? Normal güzel bir sohbet Bak adam dedi çıt mı tık mı dedi Hayır çıt dedi de çıt diye bir şey yok ki o nasıl ya? O düğmeyi alırken çıt diye bir ses Hayır, çıkar Hayır o ya. sen düğmeyi çıt diye alırsın da o çıta tık diye yükselir. Sonra lıp diye vururken. <gülüyor> <kendim. gülüyor> i̇şte yani. Benim demek istediğim buydu. <gülüyor> Hepsi hep <gülüyor> çok düzeyli bir sohbet ediyoruz şu düzenliler anda. Düzenliler şey yani böyle dışarıdaki e, normal hayattaki sohbetin samimiyetini stüdyoya taşımak. Ben de aynısını istiyorum. Aynısını. Samimiyetini bırakalım bir tarafa. Seviyesini. Buyurun efendim. Tamam abi ben seviyesizleştiriyorum. Ben... Yalanlaştı. Oktay. Diyor. Hayır öyle bir şey asla ben. denmedi, olamaz, çıt. düşünülemez bile. Çıt diyen yani. o. Çıt'ıyla, ben... takı'yla, lıpı'yla bizimdir yani <gülüyor> program. <gülüyor> Peki abi, teşekkür ederim abisa. Sana ayrıca teşekkür çıt, ediyorum. çıt benim, tık sensin, <gülüyor> lıp da Ege. Yani herkesin üstüne düşen bir görev var. Olayın dışından bir insan olarak niye en yaman sesi aldım? Hiç bu işe karışma. en yaman ses. En yaman ses abi o. olur mu? O bırakma tık, sesi ya. Kendini tık. bırakma sesi. Program kendini lıp diye bırakır. Hem <gülüyor> çıtlıp ve tıkın arasında sesleyecek olsam tıkı seçerim. Bir de çember, Teşekkür ederim. Çember lıp la kapanıyor ya. Çıt, Sen kapat lıp, o zaman çemberi. Ben niye çemberi? Ben tık istiyorum. Sana lıp, sana lıp kaldı abi öyle bir şey yok. Daha doğrusu lıp sanal oluplar sana lup, diyorsun. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay! Hayır sen attın ortaya. Çıt kim, of. lıp kim, tık kim? Bilemedim ki Oktay Bilemedim. Vallahi benim yüzümden diye üstümü başımı yırtarak koşacağım yani. Nasıl bilemiyorsunuz senelerdir nereye gideceğini? Ben lafı ben daha Biliyorum abi. Tamam abi. Çıt, tamam çıt sesini duydu. Lıpı yankılandı benim kulağımda ya. Çıt lıp, lıp. Evet. Baş parmak e, çıkıntısı genetikmiş. Onu biliyor musunuz? Hayır. Ayak ayak baş parmağı. Ya kenarındaki tarak mı? Baş parmağın nerisi çık kendisi kenarında var ya böyle yani sağ baş parmağını düşün ayak parmağını so, sola doğru bir evet ben ayaklarım üstünden düşün düşünme ben de hiçbir insanda olmayan şekiller var ayaklarımda çıkıntı ayakkabıların ayak ayakkabı, çıkıntıya sürtünmesi ee, Tatlı bir hoşluk yaratıyor insanların çıkıntı. <gülüyor> Çıkıntıya sürtünmesi ve bölgede su toplanmasına Yol açar Açarmış <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne? Kavis mi böyle? <gülüyor> Soldaki Güzel, mi? başparmağın Baş yanındaki kavis Ya mi? baş parmak çıkıntısı evet baş parmağın Çıkıntı dediğiniz nasır değil değil mi? Böyle altı oyunun böyle bir e, Ayağımı kendi ayağım? çıkartacaksın <gülüyor> yemin ediyorum ayağımı çıkarttırma bana ben de ayağımı Tehdit gibi algılanmasın ama lütfen ayağımı mı? Benim ayağım zaten uzayda yaşamın en bariz kanıtlarından bir tanesi Böyle dünyada böyle ayak varsa uzayda kim bilir neler vardır diyor insanlar Hala çözemediler ha Açık ayakkabı giyemiyorum Ben de ya. öyle hatırlıyorum yani Ege'nin ayaklarına bakıp bu evrende yalnız olamayız koca evrende dediklerini hatırlıyorum Ayaklarım Kim, demişti bunu bir de. Kim dedi onu bilmiyorum da bu lafı evet, hatırlıyorum. Yani sağ ayağım dedi. O biraz hoş sohbettir. Böyle bir şeymiş yani. Sol ayağım biraz itine kapanık. O da dinler dinler yani hiçbir şey söylemez. En son lafı söyler. Bir de onun şey en sonda söylenecek lafı bazen de en başta söyleme olur. O da sağ o ayağım. Olayım. Benim sağ. ayağım da bütün ayakları kendisi gibi zannediyor. Yanındakini bakıyor. Fahin ayağı da mükemmeliyetçi. Senin ayağın mükemmel hayır. Ya Estağfurullah ya. Olur Üniversite mı? mezunu N.T. bir yıllık evli olduğu mühendis eşi A.T.'nin telev Pardon efendim özür dilerim. NET'li AD'li konuşmalar. Bir tanesi adam. mühendis o da üniversite mezunu. Diğeri sadece üniversite mezunu. Ne okumuş yani? <gülüyor> Peki niye üniversite de... mezunu olduğu belirtiliyor haberde? Birinin mesleği birinin S öğrenim S durumu belli olur. Çünkü mesela Tumblr'ın Tumblr satışı vardı ya. Evet. Önceki gün. Yahoo'ya 1.1 milyar dolara satıldı. Mesela o haber şöyle yansıyor gazetelere. Lise, Lise terk. Lise terk doğru. Lise terk diye. Burada öğrenim durumu bildirtilmesi artık. Nasıl olur. böyle parantez içinde yaş. Bak burada mesela haberdeki en büyük eksik. Yaş. Parantez içinde yaşlar belirtilmemiş. NT ne Haber nt. eksik. Mühendis olan mıydı üniversite mezunu olan mıydı Bak. Üniversite bilmiyoruz. mezunu NT diye üniversite geçiyor. Üniversite mezunu nt. NT. Eşi mühendis AT. Evet. Evet. AT. 12 acaba çalışma ekonomisi mezunu mu mu? NT e mi? Evet. Bunu ben bir araştırayım abi. <gülüyor> Çünkü ismini yazmamışlar ama kimlik numarası var. Oradan girip Oradan bakalım. Oradan bir baka bakalım. Bakarak o loklar. Televizyon başında kalkma yeni yıla bile kumandayla girdiğini gerekçe göstererek boşanmak istiyorum davası açmış. Nt, yep, yeni bir anlayışla. Boşanmayı <gülüyor> istiyorum davası doğru. <gülüyor> Boşanma davası mı? Hayır efendim. Hayır efendim. Boşanmak istiyorum, boşanmak davası. istiyorum davası. NT akşam yemeklerini tokum diyerek reddetti. Yani ona karşı sıcak ilgiyle yaklaştıysam da beni eliyle gerisin geriye itti. Televizyonun önünden kaçın diye. 250 bin lira tazminat, 5 bin lira nafaka istiyorum dedi. <gülüyor> Ve ne olmuş? Ya bu Ne iş yapıyormuş da o zaman biri o kadar... Biri mühendis, biri üniversite mezunu faiz. <gülüyor> Mühendis'in durumu mevzuydu. iyi anladım kadın. Evet yani. çit maaş girdiğini anlayabiliyoruz. Ama yani çit maaş giriyorsa o adam ne iş yapıyor? Adam mı bu televizyon karşısındaki? Adam. adam. Televizyon karşısındaki adam gerisin geriye ittirilen kadın. İşte kadın çalışmıyor bizi... anladığım kadarıyla yani yemek hazırladım falan dediğine göre ya da hem bütün gün çalışıyor dediniyor eve geliyor bir de kocasına yemek hazırlıyor ona rağmen eliyle itiliyor Vallahi eli öyle demiş, öyle yemekleri tamam. döküyorum demiş ya fasulye yapıyorum demiş zeytinyağlı fasulye yapıyorum Yemiyor, hop ertesi gün döküyorum. Türlü yapıyorum, onu da yemiyor demiş ya. Bizim mahkemelerde şey yok değil mi? Yani kadın şimdi yemeği yaptım, kocam yemedi deyince haklı. Herkes böyle gözünde böyle bir uğraşmış, didilmiş kadın. Ve falan Ama o yemeğin bir tadına bakıldı mı acaba? Belki adam... Zaten yemek değil abi ya. Diskinmiş. Burada yemek değil, kumanda. Kumanda. Yani araya giren şey yemeğin beğenilmesi, beğenilmemesi, şey yapmaması değil. Televizyon kumandası. Keşke Fahir'in televizyonundan alsa. Kumanda Hi TV... Hı. 14 dese mesela kadın o kadar batmaz. Kumandayı bırak çok kötü. Yani. ya. 14 deyince mesela algılamıyorse televizyon. 14 doğru vurgulama Türkçemizi vurgul. yani. güzel kullanın diye. Hakikaten İstanbul. Çok... Tamamen İstanbul yetkilisidir. Demek lehçesiyle. mutlu olmanın sırrıymış ya senin televizyon. Vallahi öyle bir şey olursa çok güzel olur. Bunları Toparlayacak şey yok Adam elinden kumandayı atacak Karısının elini tutacak belki Ama yine sizde de bir kumanda var değil mi Fahir? Bir kumanda elbette ki olmak zorunda Her elde olduğu, gibi, Her bir elde bir olduğu kumandaki... gibi bir kumanda olmak zorunda Kocam kumandayı benden çok seviyor diye dava açmış Bakalım ne olacak Sorun Acaba kumandayla bir şey mi mı? yakaladı Bir yakınlaşmasını mı yakaladı adamın O da var Yani kadın kıskanır Orada almış mesela kolunun altına böyle yatırmış falan Ona bir sevgi gösterilir Belki böyle bir şeyler şey, oldu mi bitti senin bebişim basmıyorsun demiş ben mesela kumandaya bazen diyorum öyle. Bayağı yalnız kumandaya açık olsa bayağı bayağı, kumandanın bayağı aklını yani. çelecek ya, <gülüyor> ya bu adam. <gülüyor> Kumandada, bunda da var bu. Bunda da var biraz hafif kumandaya evet, bir bütün mail bütün kumandalar var. bana hasta. Ben çünkü zaman bu universal e kumanda herkes hasta. Universal kumanda dediğin bir daha anlat. O universal yani kumandayı söyle bakayım. Hepsi bir daha de kaldırmış. universal kumanda de. Universal kumanda. <gülüyor> Hatta o şey kumandasını hatırlıyorum ben. <gülüyor> Evrendeki tüm kumandalar sana kurban olsun. Klimanın kumandası. Kış geldiği zaman çekmeceye kalkıyor böyle ağlıyor mik mik mik diye. Bak mik mik mik. Çıtlarlıkla başlayan program mik mik mik noktasına geldi Oktay. Amerika'nın Minnesota eyaletinde yaşayan Abigail Harrison. Abigail mi? Çok güzel çocuk ismiymiş ya. Abigail. Az Abigail. gey. Az bir Az bir 15 yaşında kendisi yaptı. Bir dakika dinleyicilerimize <gülüyor> de bir zaman bırakalım Bıraktım ben fark etmedim Bir çağırsınlar abi geli çağırsınlar Astronot olmaya çok yakın Astronot kendisi. olmaya çok yakın <gülüyor> Hadi bakalım 5 yaşından beri uzaya ilgi duyuyorum 5 yaşından kelli Oktay e, i̇ki İstanbul' adı. <gülüyor> Abi gel. Keli, keli de olsaydı. 5 yaşından keli diye. Çalacaktı kendisini. İşte ben bu sohbetler niye mutfakta olmuyor da stüdyoda yapılıyor. Burada ne A stüdyosunda böyle kızılderili mezarlığı üstüne mi kurduk onu? E, Yaman, bu, Yaman buralar öyleymiş ha. Otlu arazisinde eski bir derili mezarlığı olduğu söyleniyor. İlgilenecek misiniz yoksa Tamam Tamam abi ile ilgilecek abi, abi ilgilenecek açtıktan yoksa kendi gündeminizin bakacaksınız ben ben ikincisini tercih <gülüyor> ederim onu da söyleyeyim astronot abi kampanyası başlamış e, kampanyasına bugüne kadar 20 bin dolar toplamış para topluyor internet üzerinden e, ve uluslararası uzay istasyonunda bir dönem kalacağım demiş Erasmuslu gidiyorum demiş e, İtalyan astronot Luca Pamitano'yu akıl hocalığına ikna etmiş İtalyanın astronot olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorduk valla. İlk, i̇lk kez şu anda senden duyuyorum. Bankamatik astronot mu gidip gelmiş mi? Herhalde bankamatik astronot ya. Belki yani... bu uzay üstüne falan toplu şey mi yapıyorlar? Biz sadece ülkelerin uzay gemisi gönderdiğini biliyoruz da. Yok, Belki ya sağdan bu, soldan şey topluyorlar. Fahansız yani, Fıkra gibi düşün. Hayır olması de yani Bir uzay gemisinde adım. bir İtalyan bir Fransız bir şey diye anlatılması için... ...bu adamlar ilk başta kadroya alınıyor. Uzay ama kadro sonra yanında. gönderilip gönderilmeyeceği o orası muamma ya. En En son. son esprilerinden şey oluyor, belli oluyormuş. 2030 yılında Mars'a inen ilk astronot olmak istiyorum. Hedefim o demiş. Hedef 2030. -dum -dum -dum -dum. Ağzıyla ef. Ağzım ağzımla yaptım. Ne yapayım? Ege'yi bekleyemedim <gülüyor> ama tabii ki isteyenler için orijinalimiz de var. İstersen söyle. Hedef 2030. <gülüyor> oldu yani. Vallahi bak. Ama hiç fark edilmiyor değil mi? Ağzımda yaptığımda bu şey arasında çok şey yok. Hiç Aynısı yok. ya. Program çünkü Din HD kalitesinde olduğu için oktan. Din yani dinleyenler yani de şey dinleyenler şu de şu fark fark değil mi? Pardon ne değişti şu anda falan demişlerdir. O kadar. Evet doğru. Bence de HD kalitesinde. Peki <gülüyor> <gülüyor> geriden yetişmeye çalışıyor bak. Çabalıyor falan ama yani daha fark edemedi yani. <gülüyor> Eee ne oldu gidiyor mu yani? Gidiyor gidiyor. 2030'da. İyi hayırlı yolculuklar olsun ya. Derin nefes alınıp verildiğine göre herhalde bir reklamam mı gideceğiz? Gidiyor, Hadi bakalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Espriler şakalar gırla buyursunlar. Hmm, önümüzdeki günlerde bir e, kaotik günler bizi bekliyor. Kaotik mi? Allah Allah. Allah, Allah. Yani, Allah. Valla iki ünlü birbiriyle e, çatışacağı benzer. Şey mi? E, Demet Akalın'la... Hande Yener mi? Yok biraz daha değiştirebilir. Ta, bir taraf erkek bir taraf. E, Sinan kadın. Akçıl'la. Çok iyi Oktay. E, Bozok mu? <gülüyor> Ege sorsun diye konuya dahil olsun. Bozok ne abi? Bozok, ne abi diye. Bozok kim demeyecek? Bozok ne abi diyecek üstelik de. O mu? Yok o değil. Türkücü kim olabilir? Songül Karlı. Maalesef. Nuray Son, Hafiftaş. Maalesef. Belkısal Kale. BDH Akartürk. Ya Türkücü böyle şey Oktay Demirci'nin e, bence... Bunu... Kubat, Kubat. Bravo Türkücü Kubat'la e, Hülya Avşar arasında olaylar çıkmaya ne Olmuş Hülya Avşar Azgar... kanda değil mi ya? Özür dilerim ama bu biraz B sınıfı magazin. B sınıfı magazin mi? Ha, çünkü Bil... hep Akalite veriyoruz ya biz <gülüyor> Apalos veriyoruz. E Program olunca herhalde Akalite magazin diye <gülüyor> e, bir programımız var biliyorsun. Akalite magazin. Ee, Türk Küçük Kubat geçtiğimiz günlerde bir sanat e, galerisine gitti. Haydi Spora adlı ee, Sanat, sanat <gülüyor> <gülüyor> Haydi Bir sanat galerisi Resim ve plastik sanatlar Adı ne? Haydi Spora <gülüyor> Valla serginin adı Haydi Spora Orada da bir e, tenis oynayan e, Şişman Kadın tablosu var e, Haydi çifte derdi Ayşe Fatma Hayriye adlı eserim <gülüyor> Kubat da önünden geçerken Bakmış Ana lan demiş bu aynı Hülya Avşar'a benziyor deyip 10 bin lira verip Sen şeyi al ama yani fotoğrafta gör, şey fotoğrafı diyorum resmi bir görseniz e... 10 bin lira mı vermiş kadın resmen <gülüyor> o best ha spor şey 10 bin lira mı vermiş bin, sanat eseri sanat eseri ama sonuçta öyle diye sonuçta demiş. sanatçı adam kubatta o hayır, anlamayacak ancak... da sanat eserinin değerini biz mi anlayacağız? hayır o sa yani satılık bir esermiş satılık satış, eser değil mi? Satış, satış gale, için duvarda ha, satış gale, için tamam, duvarda anladım. ama anladım. orada ana bu aynı Hülya Avşar'a benziyor diğeri diğeri almış, almış tamam ondan sonra 10 bin liraya almış onun ama eserdeki arasında... kadın çirkin galiba. Eserdeki kadın biraz hani şey zaten yüzümüzü çizilmemiş. Yüzü boş bırakılmış falan ama maşallah şöyle baktığımız zaman resmen obez olduğunu görebiliyoruz. Orada herhalde bir şey var bir gönderme var spor yapma falan filan. Spor hani yapanla yapmayan bir olur, olur mu kadın. falan gibi bir takım şeyler. Bundan sonrasını Kubat düşünsün dediler. Hülya kandan gelince en güzel cevabı daha birisi. Daha olay da çıkmadı. Tamam, olay Hülyavşar çıkmadı Hülyavşar daha yok çıkacak. Yokken de olay çıkarıyorlar hakikaten. Yani. valla onun ön, ön şeyini yapmışlar. B sınıfını Şimdi C sınıfına çekiyorum. Fişleklemeye başlamışlar yani ufaktan ufaktan şeyi işliyorlar. Hülya işliyorlar. Döndüğü zaman en güzel şekilde cevabını verir. Hava alanında soracaklar. Efendim e, kandan geldiniz hoş geldiniz. Türkücü kupada böyle şey aldı size de böyle dedi. Ne diyorsunuz? Şey mi oldu acaba bütün magazinciler Bodrum'a Çeşme'ye gittiler Daha ünlüler gitmedi i̇şte o yüzden böyle zayıflar kaldı Zayıflar kaldı onlar da işte Ne yapıyorlar kanırtıyorlar Haber kanırtıyorlar Yazlık yerdekiler de çay içip bekliyorlar Sezon açılsın diye Valla az kaldı zaten sezonun açılmasında Şunun şurasında ne kaldı Justin Bieber biliyorsunuz Türkiye'ye geldiği zaman pasaport kontrolü falan yapılmamıştı yap yapılmamıştı ve arabada arabada yapıldı <gülüyor> arabada yapıldı evet doğru arabaya bir polis e, memuru gitmişti komiser mi gitmişti artık bilmiyorum ne kim gitmişti orada arabanın içinde yapılmıştı e, Almanya'da konseri varmış e, geçen günlerde kendisinin Türkiye'ye giriş kadar kolay olmamış tabii ki Almanya Alman köpeklerle e, bir koklamışlar ilk önce Bieber. Maymunu varmış Justin Bieber'ın onu biliyor musunuz? Evet maymunu almamışlardı bir hatta, onu da biliyorum ben. Almanya'ya almamışlar işte. Bu mu, mu acaba Semide? Bu yeni olay mı? Onu da bilmiyorum ama eksik evrak dolayısıyla e, Mali'yi almamışlar. Mali'yi daha doğrusu. Almanya'ya almamışlar şu anda nezarethanede tutuyorlarmış. Maymunu. Maymunu maymun. zaten nezaret, Aynı nezarethanede bizi de atabilirler değil mi? Türkiye'ye Çünkü... girmiş mi maymun? hem de diplomatik Türkiye değil pasamadım. Justin Bieber girdi Türkiye'ye yani belki maymunla onda sorun, şey yapmışlar hayır onda, onda sorun oldu diğerlerinde hiçbir sorun olmadı diğer o korumalarında işte yardımcıların da asistanların da onların hepsinde bir sorun olmadı maymun konusu da gündeme gelmedi hayatta, maymunsuz mu geldi acaba Türkiye'ye? Hayatta en özendiğim şey maymundu bütün çocukluğum boyunca maymun alsak maymun alsak yani tabi gerçekçi de bir hayal değildi ben maymunla çok şeyler oyunlar ben geçen gün maymununu dolaştıran adamı gördüm birazsız oldum sokakta Ankara'da. Yürüyor Ankara'da. muydu yoksa omzunda falan mıydı adam? Ya işte bir uzun bir tasması vardı. Ha, yürüyor ha, ya, akşam yani. saati dolaştırıyordu. Vallahi öyleydi yani. Abi, kid, kid. Aa, daha çok kıskandım Şimdi, Sadece ünlü olursan maymunuyla yaşayabiliyorsun diye kafamı oturtmuştum. Valla adam da hiç ünlü gibi değildi. Hatta böyle şey perişan bir durumu vardı yani. Mutlu muydu Fahir? Maymun mu? Maymunu var diye adam. Ha adamın mutluluğunu bilemedim. Yani Ama bir köpek gezdiğen adama göre daha mı mutluydu? Valla akşam o saatte gezdirdiğine göre çok şeyde değil gibi geliyor ya. Peki maymun görmesin. köpek gezdiren adamın köpeğiyle maymun gezdiren adamın maymunu yolda kaçlarsa gezerken. Evet. Şükran'ı anlatırlar mı? Hırlaşırlar direkt... mı? Hırlama olur mu yani? Yoksa köpek, köpek... hırlar maymun. <gülüyor> Yapar. Bak al. maymun Aldı işte yani konuyu. Bak adamı maymun illa taklidi. bir maymun taklidi. Sonra da diyor ki niye mutfaktaki gibi nezih konuşamıyoruz yayında. E bu konuyu mutfakta açsanız ben orada da yapardım. Hem el kolu yapardım. Yap, da yapmazdın da şimdi... abi. Mutfakta yapmaz Peki maymun düz köpek gibi yürüyor mu yoksa mesela... Düz hani köpek. Köpek ne yapıyor? Ağacın mesela kokluyor belki biraz çişini <gülüyor> falan yapıyor da. Maymun mesela ağacı görünce biraz tırmanayım, hop atlayayım falan. Benim soruma da cevap verir misin Tamam abi 10 saniye 10 saniyelik hikayem çok derinlemesine doğru gidiyor ama maymunla evet. Maymunla köpek sokakta karşılarsa <gülüyor> hırlarlar mı birbirine? Hırlarlar abicim. Hangisi İçin... hangisine hırlar, hangisi kedi rolünü üstlenir? Ya yok şey değil maymunlarda böyle hakikaten şeyler böyle... Çok sempatik hayvanlar değiller yani saldırgan olduğu zaman hiç... Sevdiğine sempatiktir Sevdiğine mi? sempatik. Dümdüz mü gidiyor sağ sola tırmanıyor. Benim sorum ya, bu Tasması var ya tasması dediğim ya, böyle 2-3 metrelik tasması var. O çimlere girdi bir. Çimlerde böyle hafif tahmin ediyorum bir kabahat görme işlemi oldu. Mesela çimlere giderken hop diye bahçe duvarından atlıyor mu? Tasması var diyorum. Ya sen Şeker niye karşı... Yani ya, bu tasmayı bu mesela... kadar hareketi bağlayan bir şey gibi gördüm. Ağacı çıksın gene tut, tut tasmasını. Adam tutuyor zaten tasmasından. Ben anlıyorum adamın dediğini de köpekte niye aynı soru işareti yok onu bilmiyorum. Köpek de öyle sağa sola gidebilecek olan bir hayvan. İşte ben onu söylüyorum Köpek de mesela istese arabanın üstüne çıkar da çıkmıyorlar ya bu. İşte maymun da öyle. Maymun çıkıyordur gibi geldi bana. Vallahi çok havalı değildi ben onu söyleyeyim. Ben ilk başta Ne tip maymunu bu? Şempanze mi? Ufacık. Maymun yani ufacık ne diyeyim ya? Bakak, makak da kapansın. Ha, yani. makak. makak. <gülüyor> rahatladın mı? Keşke ben görseydim. Ya makaktı ya babundu. <gülüyor> Şu makaka bir bakak verdim adama. Ondan sonra nezi konuşmalar. Program eşlik kalitesini yitirdi. Direkt havadan yayına <gülüyor> geçtik yani. Şey yapamadın <gülüyor> mı? Ve Be beyefendi buyurun siz dükkanımızda bir şeyler için. Ben o sırada maymunu gezdireyim demedin mi? diyemedim. Diyemedim. Belki aklıma düşmedi. O esnada aklıma düşmedi. Ya ne yaparsın ya falan diye. Ne güzel dolaşır. Hayır bir daha şey yaparsan hakikaten davet et ya. Tamam sizi arayacağım abi. Bizim, Size, hayır, bizim, o anda haber vereceğim. Dükkanı, dükkanımıza davet et. Gelsin otursun beyefendi. Maymun'un da büyük bir ihtimali ismi vardır zaten maymunun. Hı hı. O ağacımızda o yanmayan ışıkları şey yapar. Tamir eder. <gülüyor> hem <gülüyor> çok, çok zor mi? oluyor yani. Hem de, baya... hem de bir eğlence olur ona. Yani ışığı tamir etsin diye demiyorum. Gelsin tırmansın. Kaç lira vereyim abi? Var olanı bozmasın da. Ya basit Biraz şeyleri maymuna yaptıramaz mıyız mesela? Böyle bir, bir iki bir şey götürecek. Ondan sonra masadan. Boşları toplamak boş, ya. Boşları komilik yapın. Tam garsoluk yapamaz da. Komilik yapabiliriz. Bardağın mesela. içine elini sokarsa ama nasıl? E boş şey bardağın soksa Ama abi, şey var Ege'cim ona. yani bunlar kıllı tüylü hayvanlar. Bizde de kıllı tüylü personel çalışıyor. Bizde kıllı tüylüyüz falan. Vallahi maymunu korkutacak kadar kıllı personel. <gülüyor> şey olur o latex eldivenler var ya. Ha. Ondan giydireceğiz. <gülüyor> Zolası taktırız. Tabii isterse kendisi, yoksa zorla bir tabii şey yok canım, mu? Tabii canım tabii ki hayvana öyle zorla Bizde zorla, şey. zorla hayvan çalıştırıyor. dedirtmem ben. Yani müessesemizde zorla hayvan çalıştırılmamaktadır. Kim Tahtaya acaba o ya kaç kişinin maymunu vardır Ankara'da? Dinleyicilerimizden kesin tanıyan vardır onu. Ben ama onu nerede gördüm? Bak onu şey yapmaya çalışıyorum. Bir park vardı, <gülüyor> parkın <gülüyor> oradaydı. Hangi parkta ama? Hemen muz, uzat, muz uzatıp kameralara dönüp ülkemizde ırkçılık yoktur deseydin keşke faiz. <gülüyor> Karışık mesajlar içeren bir olay. Al sana. Bizim genetiğimizde yok diyeceğim ben. Baymuna muz uzatıp <gülüyor> mesaj veriyor. Çok, Çok kıskançlığıma kıskançlık bindi sabah sabah. Hiç gerek yokken. Teşekkürler bunu anlattığın için Faiz Ve bile bile bana anlattığın ya? için daha ba da teşekkürler. Ne yapacaksın ya? Şimdi bak seni şimdi tabii ki destekliyorum. Yani, bir kere küçük küçük Daha dolmanın... giyileceğim. Tamam bir dakika dur. Ee, bebek zamanı gelmiş bu adamlara yine. Ee, yani ben tabii ki senin heyecanlanacağını her konuyu desteklerim. Ama şimdi sen o maymunu alacaksın. Akşam mesela saat 6-7 eve gideceksin. Ne yapacaksın o maymunu? Alçıya kadar ne yapıyorsun? Onu da bilmiyorum da Ne <gülüyor> yapacağım canım? Oturacak bir köşede terim soracak. Ede mi? Böylece eline kumandayı Aha. verecek. Ede mi gülüm? Bir dakika, ede mi götüreceksin? Nereye götüreceğim maymunu abi? Sokağa mı alacağım? Nöbetçi maymunu. Bilmiyorum ben. Bu cevabı bana değil bilgeye vermen lazım. Bekçi maymunu diye bir şey yok dünyada. Ya bir kere almaz o eve Onu söyleyeyim maymunu. Ya bu maymun ne yaptı? biraz ya? düşündü. Alır biraz, belki ya falan diye düşündü. bak şöyle bir düşündü. Biraz alır alır canım niye almasın? Bebeklikten ya, alırsak ona alışır ki. Yani işte kili miyili konuşma eve, başladığına göre Eşek kadar maymunu o, o götürsen bitmiş. Benim kapıma getirsen eşe kadar maymunu Ben de hani bir, bir çay içimlik alırım da Bebeklikten <gülüyor> gelse insan alışır Ali oynar. Ege'nin süreleri bir çay içimlik süre Maymunu içeri alabiliyoruz efendim Lide Bebeklikten itibaren olan süre Bebek o. maymunu herkes evine kabul eder Yok ama ya şey yok vallahi ben de bir özenirdim eskiden de hiç odamın halini görünce adam bir perişan olmuş. Hani böyle akşamleyin çocuğu uyku tutmaz da bir gezdirmek zorunda sındırdığı bir şeydir. Adamın durumu hakikaten perişandı. Sorsaydın ben mı? gördüm de gece böyle 12-1 sularında falan gezdiriyordu yani. E çünkü herkes ilgi gösteriyordu. Gece yarısı mı? Gece, gece, gece yarısı gezdiriyor canım ne yapacaksın gündüzlüğü nereye gezdiriyorsun? İlgiden, da... ilgiden bunalmıştır o. Sıcaktan da bunalıyor olabilir daha önce. <gülüyor> evet olaylar olaylar bizim kafalarda. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler uyursunlar efendim. Modern Sabahlar ülkemizde çok güzel bir program ama başka ülkelerde ne tip radyo programları var ne tip hükümetler var isterseniz onlara bir göz atalım. İşte bunu biliyordum ya cümle sonuna kadar anlaşılmayacaktı <gülüyor> beni yanıtmadı Fatih. Pakistan'ı hemen sizi bir şey yapmak istiyor. Bizde de hani mesela komisyonlar kuruldu biliyorsunuz komisyonlarda Doğru. en son biliyorsunuz bu içki ile ilgili düzenlemeler yapılacak falan filan evet. alt komisyonlara gidiyor orada işte olaylar alkol. olaylar neler konuşuluyor nasıl olacak falan filan diye Pakistan'da da pis alkol yok pis alkol mesela pis alkol değil bunu de. diyelim onu diyelim pis diyeyim. pis pis alkol satanlar ee, da pis pislik Pakistan'da günde 14.000 megawatt enerji üretilmesine rağmen 23.000 megawatt elektrik enerjisini ihtiyaç duyuyor. Buna göre Pakistan'ın günlük ne kadar ekstra megawatt alması gerekmektedir? 9 GB'lık Sebesi... hard disk mi? <gülüyor> Bak adam nasıl? 40. 40 değil 11. <gülüyor> Hayda, yok ya doğru 14.000 oldun 23 9 doğru cevap Ege verdi Egeci SBS'de birinci oldum ve Andolu Lisesine <gülüyor> asil artık... liseden girmeye hak kazandım benim dev çarşaflarla övünç dershanelerine SBS birincimiz Ege Kayacan diye asılmak istiyorum ikincilere bir kontenjan yok mu ve araba istiyorum ben de ikinci oldum çünkü Oktay maalesef seni yedek kontenjan'dan <gülüyor> Doğru sesine sokmak zorunda kalacağım. <gülüyor> İkincileri kontenjan yok mu ya? <gülüyor> e, yetkililer konu hakkında e, bir araya geldiler. Meclis bir, bir araya geldi. Birkaç hararetli bir tartışma olmuş. Sonra böyle bir lafı geçer. Bir dakika beyler şimdi. Bizim ihtiyacımız olan ne kadar? 24. Onu bir kenara koy. Ne kadar üretiyoruz? 14. Ne kadar uçumuz var? Basit hesap yapın abi. Basit hesap yapın sana diye 10 bin çıkmış. <gülüyor> 10 cikolay. <gigabyte. gülüyor> Megolight mı? mı? Megolight Mega Light mı ne? Mega Mega Mega Mega Light. Mega Light. <gülüyor> Neyse, eee mecliste en sonunda işte ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye en son şu kararı varılmış, alt komisyonda çıkmış ve onaylanmış. Kamu çalışanları tüm klimaları kapatsın, sıcağa karşı çoraplarını çıkartsın ve bundan sonra sandalet giyilmesine karar verilsin diyerek şu anda meclisten geçti. Bakalım bir tane kamu çalışanı Pakistan'da bundan sonra çorap giyebiliyor mu? Hakaplarıyla Ama... gidebiliyor mu? Gel. Pakistan'ın kültüründe zaten sandalet var ya o yüzden bak, çok düşünmemişlerdir. Tamam. Ter, terlik sandalet rahat rahatlı diğer adamlar. Ama yani ilk önce üretimi arttırsalar ya onun yerine tüketimi yani, azaltacaklarını. Pakistan çok sıcak bir bak ülke. Adam nasıl çözümcü... Diyor ki tüketimi azaltacaklarına diyor tüketimi azaltmak diyor, bir çözüm değil diyor. Sen bir daha söyle. Ama diyor ne diyor? Bak diyor üretimi diyor arttırsınlar diyor bak, tüketimi azaltacaklarına bak, Fahir diyor. Bak Fareed ne kadar bak ne kadar güzel özetti. Ne bak. dedi Fareed? Senin dediğin ne dedi? Ne dedi? üretimi diyor azaltsalar diyor dedi, dedi dedi diyor herhalde herkes kapattı. Herhalde değil, de, diyorsun, <gülüyor> yeni, ya yeni konuya yeni konu geçeceğiz yeni ya geçeceğiz. serbest yeni konu hemen yeni konumuz çok var. özür dilerim ben bir şey soracağım hazır, hazır açılmışken. Evet. Gigolight mı Gigolight mı doğrusu Cigolight Cigolight ha tamam. doğrusu Cigolight olacak. Ee, 30 saniyede cep şarjı. 18 yaşındaki lise öğrencisinden müthiş buluş. Lise terk mi Oktay yoksa lise okuyor mu? Şu anda liseye devam ama her an terk edebilirim. Oktay örgün mü yaygın mı eğitim? Örgün. Örgün eğitim. Örgün eğitim öğrencisi. 18 yaşındaki Eşya Kare tarafından geliştirilen süper kapasitör. Cep telefonlarını sadece... 30 saniyede ne edebiliyor? Şar şarj. Şarj Bizim edebiliyor. Ne? Şarj mı, sarz mı? Şarj. Jars. Nerede gereksiz şeyleri anlatacak Bu yüzyılın yılın buluşuluyorlar ya. Yani prise gerek olmadan siyah böyle küçük. poşetlerde. <gülüyor> <gülüyor> siyah ince poşet geliyor. Başka bir şey var? gelmiyor. Dikdörtgen şeklinde siyah ve 2,5 santimetre büyüklüğünde bir ne olabilir bu? Kapasitör. Sizi <gülüyor> sürekli dinlemeye şey yapmak için hep soru soruyorum. Ne farkında mısınız? Ne olabilir abi? Sıra iki buçuk mi? Jin mi? Ne olabilir? Nasıl bir şey olabilir? Elektrikli mesela hani bir şey dedin. Dikdörtgenler prizması mı? Elektrikli mesela bir şey dedin bir şey. Ev aleti mi? Elektrikli ev aleti deriz biz mesela. Cihaz. Cihaz, cihaz değil mi? Büyüklüğünde bir cihaz iki buçuk santimetre. Cihazör. Bir cep telefonunu 20 ila 30 Pas. saniyede. Okuy habere 30 saniye söylüyorsun ya. Her telefonumu Adam yapıyorsun? Yapıyorsun? çok Üstüne etkilenmiş canım 30 Hayır, saniye bekleyin. Sadece de ince uçlu. O mu? aleti Yalanda ne kadar yaşam? zamanda şarj ediyorsun? O alet hiç şarj edilmiyor mu hocam? O aleti yok bir kere bir kere şarj edince bir hafta gidiyormuş. <gülüyor> Yalan söyledin <gülüyor> o kadar. Yola... Oldu ya? Yalançı olduğunu o kadar bildim. bakarak ki. söyledim. Ne abi abi ne biçim soru şey yapıyorsunuz? Aldığı ödülü Harvard Üniversitesi'nde okuyabilmek için kullanacakmış. Ne ödülü almış? 50 bin dolarlık bir ödül ile Okumaz görmüş. o çocuk, okumaz. Bence de. Okumaz. Ondan sonra... E, tatlı paraya alıştı. Ya, tabii canım. Süper kapasitör. Ben yeni bir süper, alet bulurum. Süper bir çocuk, süper bir kapasitör. Sloganımız da belli. Hayırlı uğurlu olsun evrenimize, efendime söyleyeyim galaksimize, gezegenimize her şekilde faydalı bir buluş. Valla ne diyeyim alnından öpüyorum o çocuğun. Valla bravo. Bu arada şarj aletlerinin orijinaliyle çakması arasında şarj etme hızında bir fark olduğu aşıklar. Gerçek evet. mi? Yani evet. Var öyle bir şey. Mi? var. Öyle bir, bir, bir, şey, bir şey, şey var. Bir ben de duydum. Bir arkadaşımdan duydum. Öyle bir şey oldu. Bu tespitinizden dolayı. Tam doludur. demek ki emiş yapamıyor çakma şarj aletinde. Benim teknolojik olarak açıklamam bu. Neden? Makine prizden emiş yapamıyor. Emiş yapamıyor. Yani zaten biz kablo. ona ne diyoruz? Ne, ne hacmi diyoruz? Emişken hacmi. Emisyon. <gülüyor> Emişyon hacmi. Emiş, hacmi. <gülüyor> Emiş, hacmi doğru cevap olacaktı. Madem öyle hadi bu arada böyle bazen telefonu getiriyorlar bana. Aha. Şunu biraz emdir veya bandır diyorlar. İyi orijinal şarjı varsa bandırır, bandırmaz, emiyor. Ama bandırma dur. Pas. Ya çok siz nefes. Ben nefes. Siz Nefes alma hakkımı kullanıyorum. <gülüyor> Son bir tane şey verelim de. Ee, verme, uçuş korkusu pek çok insanda var biliyorsunuz. Aa, evet. Yani, ee, bunun için e, uçuş korkusunu yenen en güzel şarkılar diye bir albüm çıkartıyoruz. Buna da Adel e, öncülük ediyor. Adel uçuş korkusu şimdi ben yani her türlü korkuyu anlayabilirim şey olarak. Bir insan korkuyorsa korkuyordur canım. Artistikten yapmıyordur onu da. Korkulan şey ne yani e, çok yükseklik korkusunun bir versiyonu mu? Korkusu, Kapa yüksek kapalı bir yerde korkusu. Çünkü bir uçak yani şey gibi. uçtuğunu anlamıyorsun. A diye. takımının video döneminde hatırladığım kadarıyla bu adam gözünü bağlayıp bayıltıp uçağa koyduklarında gözü kapalıysa uçakta olduğunu anlamayabiliyor. Çok eskiye gitti A takımı falan dedin şey yapma. O Mr. Hemen. T şey diye orada korkuyor diyor uçaktan her görevin başında bir şey yapmak gerekiyordu oğlum. Yani bu Şimdi kapalı yerde misli... olmak uçakta olduğunu hatırlatıp hatırlatıp canlandan sen ne anlayacaksın ki uçakta? Doğru ama döne döne gitmiyorsun bir şeye gitmiyorsun. O kapalı ee, yani yer bir korkusu sallan, mu? Bir sallanma olur bir şey Uçuş olur. korkusu diye misli... bir korku yoktur. Aslında o korku başka bir korku var, var, var, yok. Yükseklik korkusunun üstüne bir de kapalı yer korkusu bindi diye mi öyle oluyor? Evet oldu? evet birkaç tane şey var canım orada düşme korkusu var. Yükseklik korkusu var. Düşme korkusu farklı yani yükseklik korkusu. Kapalı yerde kalma korkusu var. Orada kalabalık Çıkamama... var tabii kalabalık korkusu var. Yani öyle şeyler de var. Bir, bir sürü şey birleşince. Böyle... Bir de şimdi bizim bütün fo fobilerimiz hı hı. binlerce yıllık evrimin şeyi yani. O uçuş dediğin şey 100 yıl yok ne ara gelişti. Hep vardı da uykuda mı bekliyordun? Bak adam haklı yüz yıllık şey diyor hesabını soruyor Ne zaman gelişti hesabını? nereden ya oldu şey oldu. değil işte ya sekiz, binanın 8. katına çıkıp aşağıya bakmaktan da korkuyor o adam ya yani illa uçmaya gerek yok işte, tamam ama. işte aynı şeyler bunlar ilüçlüklük düşme versiyon mu o zaman e çeşitleme tabi, mi diyorsun ne diyorsun yani e, çeşitleme çeşitleme diyoruz çeşitleme diyoruz ve konuyu kapatıyoruz ne, neymiş yani şarkıları söyleyeyim ben vallahi, sana bunları bir şey bulunsun ya bir çare bulunsun çok ben insan bu yüzden ya I have a quick fly ya lefty iki tane. Bunlardan birini de çalabiliriz ya da başka bir şey de çalabiliriz. Adel'in Someone Like You. someone like you. Bak şu anda. Belkısak Gale Su Gelir Güldür Güldür. <gülüyor> Mesela fire Yaklaşık. Bu gala Daşlı gala. Söylesene ee, niye söylüyorsun? <gülüyor> Neyi? Su ya. Ne bileyim bütün şarkıları söyleyeceğim diye ben düşünmüşüm. Coldplay'den ne olabilir? Paradise. Paradise. Para. Bu Yaşlı kadının para, çevrildiği... Bence Perdias insanın aklına paraşüt getir daha çok korkutur. Pas. Ee, Britney Spears, Inside Out. Bunu söyleyecek birisi var mı? Baba Yiğit aramızda. Inside Out, Inside Out, Şak Şak Şak, Inside Out. Söyledi aynısını da Vallahi helal olsun. Ondan sonra bir de Ignition diye bir parçamız var. Biliyor musunuz Ignition'ı? <gülüyor> ignition, Ignition, Şak Şak Şak, <gülüyor> Ignition. İşte bu dört parçayı dinleyin. O korkudan eser kalmasın diyoruz ve best of albümümüz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür eser ediyoruz. Sesi eser, sesi eser sapı. Vallahi ben pasaklarımın tamamını kullandım. kullanacağım bir şeyim Benim kalmadı. Benim dünden bir tane kullanacağım şey vardı, o yüzden bunu yaptım. Bir gün sonra yani. devredemiyoruz demiyoruz. Bırak insan, insan olarak. En doğal hakkım olan nefes alma hakkını bile kullanamayacağım noktaya geldim. Et falan <gülüyor> Tamam tamam. Kalktım, hadi. Hadi. Mükemmel bir gün olacak hey.